tekûmus sâatuh ve Rumu ek fer Kıyamet, Rumlar insanların en çoğu olduğu zaman kopar. Tabi Rumlar kimdir? İs bin İshâk bin İbrahim Aleyhisselam'ın soyundandırlar. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İs'in soyundan gelen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 Bu hadis Müslimin fiten ve eşra e, ve eşratus saat'sinde geçiyor. Yine Av bin Malik eşcaci radıyallahu'tan gelen bir hadiste Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Buhud siten beyne yedi's saati fezekera minha summa hudnetun takulu beynekum ve beyne benil asfar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 anlaşmayı bozarak üzerinize her bayrağın altında on iki bin asker olmak üzere seksen bayrak altında size saldırırlar. Hadiste geçen ben Asfar Rumlardır. Cabir bin Sabure radiyallahu an Camir bin Semure radiyallahu an Nafi bin Utbe radiyallahu şöyle dediğini söylemiştir. Biz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 ''Tagzûne'l-Rûme feyeftahuhallâh'' ''Thümme tagzûne'l-Decjâle feyeftahuhullâh'' ''Siz Arap Yarımadasını fethetmek için savaş yaparsınız, Allah orayı sizlere açar. Sonra İran'ı fethetmek, İran fethetmek için savaş yaparsınız, Allah orayı da sizlere açar. Sonra Rumlarla savaş yaparsınız,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 Abdullah i̇bn Mes'ud yani ondan işiten rabi haber verdi. Onun şöyle söylediğini haber verdi. اَنْ اَعْرِفُ اَسْمَاءَهُمْ وَاَسْمَاءَ اَبَائِهِمْ وَاَلْوَانَا خُيُولِهِمْ هُمْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الْاَرْضِ يَوْمَئِذٍ اَوْ مِنْ خَيْرِ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الْاَرْضِ يَوْمَئِذٍ اَوْ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 kendilerine bir münadi deccalin çıktığını haber verecektir. Müslümanların Rumları yenmesi İstanbul'un seti içinde bir hazırlık olacaktır. Nitekim Ebu Hureyre radıyallahu anh'den gelen bir hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Rumlar amak veya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 Boşaltında biz onlarla savaş edelim derler. Arkadaşlar hadisin bu kısmına dikkat etmek gerekiyor. Çünkü inşallah bunu açacağız. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam eee Rumlar Ammak veya Dabıka kadar in in inmeden kıyamet kopmaz buyuruyor ve bunların üzerine gelecek olan ordunun da seyahrucu ileyhim ceyşun minel medine aleyhissalatü vesselam onların üzerine Medine'den hayırlı bir ordu çıkar diyor. Yeryüzü halkının en hayırlıları buyuruyor. Hıyara ehlil ardı aleyhissalatü vesselam hıyara ehlil ardı yevme izin o günde e, yeryüzünün en hayırlıları olan bir ordu Medine'den çıkar ve bu Rumların üzerine gider. Ve nihayet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 İnsa fıstatı Müslümanlar yuva yuva Mülhameti, fi arden fi arden bil Gulte, fi medine, yuqalulha Dimeşq, min khiri meda Allah Azze ve Selam şöyle buyuruyor: "Kıyametten önceki büyük savaş günü Müslümanların toplanma yeri." Şam'ın en hayırlı şehirlerinden olan Dımeşk şehrinde bulunan Vuta topraklarında olacaktır. Evet. Hadis Ebu Davud'da kayıtlı yine Es-Sahir Hücemiy'e sahirde de 2112 numarayla kayıtlıdır. İbni Munir İbni Munir kimdir?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 İshak oğullarından yetmiş bin kişi o beldeyle savaşır diyor. Yani daha sonra e, burada o belki sözünü atıyoruz. E, İbni Kesir Rahimullah diyor ki yetmiş bin kişi e, Rumlardan yani İshak oğullarından o belde halkıyla savaşmadıkça kıyamet kopmayacaktır. İbni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 bu fethin, kıyametin en yakın alameti olduğunu. Çünkü Enes bin Malik, sen gelen rivayette Tirmizi de şöyle söylüyor Fethü'l-Kustantiniyye <gülüyor> ma'a kıyam-i İstanbul'un fethi, kıyametin kopması ile yan yanadır. Tirmizi Rahimullah daha sonra şöyle diyor. Mahmud, Tirmizi'nin hocası Mahmud bin Gaylan Rahimullah şöyle demiştir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 Ve sallallahu ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. 10 dakika sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Selamun Aleyküm ve ve Berekatuhu.